Oh yeah. Çıkkası. Kainat Bugün 25 Şubat Salı Yıl 2020 Ay 2 Gün 56 Kasım 110 1441 Hicri Recep 1 1435 Rumi Şubat 12 Günün Sözü Öfkenin Ateşi Önce Sahibini Yakar Sonra Kıvılcımı Düşmana Ya Varır Ya Varmaz Sadi Günün Şiiri Selam olsun Selam olsun bizden güzel dünyaya Bahçelerde hala güller açar mı? Selam olsun sonsuz güneşe, aya Işıklar, gölgeler suda oynar mı? Hepsi güzeldi Kar, tipi, fırtına Günlerin geçişi ardı ardına Hasretiz bir kanat şakırtısına Mavi gökte kuşlar yine uçar mı? Uzak çok uzağız şimdi ışıktan, çocuk sesinden gül ve sarmaşıktan. dönmeyen gemiler olduk açıktan, adımızı soran, arayan var mı? Ahmet Hamdi Tanpınar Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı haftanın ikincisi bu Ben Neziz Ömer Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple berabersiniz Andrei Gritru da bize destek veriyor. Günaydın Günaydın Açılışımızı çok iyi bilinen bir ...film müziğiyle yaptık... ...Madonna söylüyordu... ...Don't Cry For Me Argentina... Argentin, ...benim için ağlama Arjantin diye... ...Evita adlı filminde... ...müziğinden alınmış... ...soundtrack diyorlar... ...oradan alınmış bir parçaydı... ...Eva... ...Maria Eva Duarte de Peron'dan... ...bahsediyoruz... ...çünkü konu da... ...Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'nda... ...Evita... Kadınlar, Eduardo Galeano, Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık Evita 1935 Buenos Aires Solgun, renksiz, ne güzel ne de çirkin İkinci el kıyafetler giyen, yoksulluğun tüm bildik hallerini sergileyen Sıradan, sıska bir genç kız Diğer yaşıtları gibi radyodaki arkası yarınları asla kaçırmıyor Pazar günleri sinemaya gidiyor Norma Shearer olmanın hayallerini kuruyor Ve her akşamüstü köyün istasyonunda Buenos Aires'e giden trenin geçişini seyrediyor. Ama Eva Duarte bu durumdan sıkıldı. 15 yaşını doldurdu ve yaşadığı hayattan bıktı. Trene atlıyor ve oradan gidiyor. Bu kızcağızın hiçbir şeyi yok. Ne babası var ne de parası. Hiçbir şeyin sahibi değil. Kendisine yardım edecek bir belleği dahi yok. Los Toldos köyünde bekar bir annenin kızı olarak doğduğundan beri aşağılanmaya mahkum oldu ve şimdi trenlerin her gün Buenos Aires'e boşalttığı sert saçlı ve esmer tenli taşralı kalabalığın içinde bir kişi binlerce hiç kimsenin arasında ve bir hiç kimse. İşçiler ve hizmetçiler şehrin ağzından içeri giriyor ve onun tarafından yenilip yutuluyorlar. Hafta boyunca Buenos Aires onları çiğniyor ve pazar günleri parça parça tükürüyor. Kibirli büyük binanın dibinde çimentodan yüksek zirvelerin karşısında evita taş kesiyor. Yaşadığı panik soğuktan kıpkırmızı olmuş ellerini sıkmaktan ve ağlamaktan başka bir şey yapmasına izin vermiyor. Ardından gözyaşlarını içine atıyor, dişlerini sıkıyor karton valizinin sapını sıkıca kavrıyor ve şehrin içine dalıyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Evet, Maria Eduardo de Perón, 7 Mayıs 1919 doğmuş, doğumlu, 26 Temmuz 1952'de de hayata veda etmiş. Arjantin Başkanı Juan Domingo Perón'un ikinci eşi, Arjantin halkının çok sevdiği bir isim. İspanya'da İspanyolca'da küçük Eva anlamına gelen Evita lakabıyla biliniyor ve çok yoksul bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmişti işte Eduardo Galeano da kadınlar kitabında söylüyordu onu babasını da 7 yaşındayken kaybetmiş ve 14 yaşında aktris olmak üzere Buenos Aires'e gitmiş sonra radyolarda çalışıyor radyoculuğu var radyolarda show yapıyor bizim gibi ve küçük tiyatroda, küçük rollerde oynayarak hayatını <gülüyor> devam ettiriyor. 1944'te de Juan Perón'la tanışıp bütün hayatı değişiyor. Argentinlerin de hayatında önemli bir rol oynuyor. Çünkü yoksulları biraz korumaya çalışan, bunda çok da sonuna kadar başarılı olamayan evet. sınıfsal <gülüyor> nedenlerle yaptırmıyorlar çünkü. Ama önemli bir kadın hayatına ilişkin de hem bu bir müzikal, hem de böyle şarkılar da yapıldı işte. Evet tarihte bugüne geçelim şimdi. Ne olmuş? 1941 yılında bugün bir genel grev gerçekleşmiş Hollanda'da. İkinci Dünya Savaşı sırasında Mayıs 1940'ta Hollanda Almanlar, Naziler tarafından işgal ediliyor. Nazilerin Amsterdam'da Yahudi mahallesinde şiddet eylemlerine başlamaları üzerine... Hollandalı işçiler bu durumu protesto etmek için genel greve çıkmışlar. Grev 25 Şubat'ta başlıyor. Yani bugün başlıyor 1941'de. Ve ertesi gün büyük ölçüde Naziler tarafından bastırılıyor. Ancak Nazilere karşı Yahudiler için Yahudi olmayanlar tarafından yapılan ilk grev olarak da tarihe geçiyor. Ve pek grevlerden bir tanesi olduğunda eklemeliyiz. Trajedinin büyüğü. Zaten günümüze de şimdi naziler olarak da geçiyor Bir yandan da e, Bir yandan da İsrail'de de Neonazileri de e, Aratmayacak şeyler oluyor Mesela bir e, Filistinli'nin Kepçe ile yerlerde Sürüklendiğine dair savaş suçu Niteliğinde olaylar da görüyoruz Yani insanlık Zor zamanlardan geçiyor Her zaman olduğu gibi Evet e, 1968'de de, ha 1950'de Çoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirilmiş. Neden ihtiyaç duymuşlar? Hiçbir fikrim yok ama. 1968 yılında bugün İstanbul Taksim Meydanı'nda ikinci uyanış mitingi yapılıyor. Mitingin amacı Türkiye İşçi Partisi milletvekillerine mecliste yapılan saldırıyı kınamak. Evet bu da çok önemli bir şeydi çünkü ku kuvvetli bir muhalefet ağız sayıda olmalarına rağmen Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri sadece 15 kişi. Ama ön, ülkenin ön, önde gelen gazetecileri, sosyologları, yazarlarının da aralarında bulunduğu milletvekilleri bayağı iktidara kök söktürünce tabii yumurtluyorlar zaten mecliste. O yüzden bu miting düzenleniyor. Evet ve şey, Çetin Altan mesela yazar, gazeteci ...oyun yazarı Cetin Altan... ...bayağı gözünden... ...sakat evet. kaldı, kalacak şekilde... ...ağır bir saldırıya uğramıştı gayet... ...net iyi, hatırlıyorum ben... ...işte uyanış mitingi de... ...onun için 1968'de... ...2004'te de... ...yaşadıkları bölgelerde... ...işsizliğin %100'e ulaşmasına... ...rağmen işsizlik yardımı... ...yarı yarıya kesilince... Çingeneler Slovakya'da ırkçı saldırı ve ayrımcılığa karşı protesto gösterileri yapmış. Gösteriler bazı bölgelerde yağma ve isyana dönüşünce polis müdahale ediyor. Böyle deniyor tabi bilmiyoruz. Slovak Çingene lider bu öfkeyi ancak sefaleti düşündüğünüzde anlayabilirsiniz. Çingeneler aç demiş. 2005 yılında bugün ise Aynır Doğan'ın kalan müzikten çıkan Kejekür'den Kürt Kızı başlıkta albümü Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yasaklanarak toplatıldı şarkılarda şarkılarda kız dağlarının dağlara savaşmaya davet edildiği Kürt Kızları'nın ha? Evet evet ne diyeceğimi ee, bilemiyorum evet bir de duyurumuz var değil mi? Evet yakında bir festival başlıyor. Aslında son birkaç yıldır sürüyor bu festival. Tatavla Festivali diye biliniyor. Bu hafta sonu başlamak üzere yani 29 Şubat'ta 1 Mart'ta gerçekleşecek. Ve Tatavla'da yeniden Karnaval Zamanı başlığıyla bir çağrı var. Karnaval tatavla.org sitesinden yapılıyor bu çağrı. Şöyle bir açıklama yapılmış. Tatavla Karnavalı 28 Şubat Cuma günü öğle saatinde Frantik Vakfı Tatavla turu ile başlayacak. Akşam Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu'nun vereceği açılış konseri ile devam edecek. 29 Şubat Cumartesi karnavalın ikinci günü farklı mekanlarda konserler, meze şenliği, söyleşi ve konferanslar, okur yazar buluşmaları, kültür turları, çocuk partisi, Tatavla panayırı düzenlenecek. 1 Mart Pazar son gün Tatavla'ya dair tarih ve anı söyleşisi Şişli Ermeni mezarlığı turu Karnaval kostüm ve maskeleriyle Maskara alayı İstanbul Kulesi Hasapiko ve konserlerle Son bulacak Tatavla'da buluşmak üzere Diyorlar Evet buna e, bir çok eski bir geleneğe Dayanıyor Tatavla'da Beyoğlu civarı e, Ve işte bütün oralar Baklahorani diye de Bir şenlik var muazzam bir ara durdu çünkü az sayıda Rum falan kalınca evet. durdu ama yeniden canlandırılıyor ve burada da Hranting Vakfı da önde gelen bir rol oynuyor iyi de bir şey yapıyor gayet geniş kapsamlı bir söyleşi yani mutfak hatıralar hafıza yürüyüşleri stand sunumları turlar var Tata Abla Turu da Ranting Vakfı'nın düzenlediği harika bir şey var. Bizim radyoda da eski günlerden kalma Tata Abla'dan kalma bir bakla horan işenden küçük bir ses kaydı var. Ona da bir kulak verelim şimdi. Da. Açık Radyo Evet, Bakla Horani'den küçük bir kesit dinleme fırsatını bulduk. Şimdi günün haberlerine de göz atabiliriz işte. Son derece bir öz eleştiriyle başlıyoruz bugün. Bütün şimdiye kadar düşündüğümüz, söylediğimiz şeyleri yeniden gözden geçirme zamanı geldi ee, Yani iklim değişikliği konusunda bunca yıldır şeyin yapıyoruz iklim krizi e, Tamamen abartıymış Paniğe sevk ediyoruz halkı Paniğe sevk ediyoruz evet ve bu Düzeltiyoruz ama düzeltiyoruz her şey düzelecek yani bir şey ya da Washington Post'un çok önemli bir haberi var. 19 yaşındaki Alman bir genç kadın, genç kız Naomi Zeibt çıkmış ve demiş ki, yani şey yok demiş, öyle gereksiz panik var iklim değişikliği konusunda bir şey olmuyor demiş. Panik yapılacak bir durum yok. İklim değişikliği falan da olmuyor demiş. Hatta Greta'nın Greta, Greta Thunberg'in İsveçli genç aktivist Birleşmiş Milletler'de bütün dünya liderlerine utanmıyor musunuz şeklinde bu ne cüret bir geleceğimizi çalıyorsunuz demesini de taklit eden güzel bir şey yapmış. Bu ne cüreti o da tekrarlıyormuş ve bir düşünce kuruluşunun ...reklam yüzü olarak... ...işe alınmış kendisi... ...ve tıpkı Greta Thunberg gibi... ...Avrupalı ve sarı saçlara... ...sahip olduğu da belirtiliyor... ...Aryan... De ...ben değiştirdim... ...Özdeş artık Greta'yı tutmuyorum... ...bundan sonra... ...neydi, neydi adı? <gülüyor> ben de hatırlamıyorum... Zaypt. Naomi Zeib'di tutuyorum... <gülüyor> Köy satılma filan da yok. Duydunuz mu dinleyiciler? Greta'ya sesleniyorum. Bu ne cüret diyorsunuz? Bu şimdi. ne cüret? Evet ve bütün bugüne kadar söylediklerimizi de geri alıyoruz. Düzeltir, özür dileriz. <gülüyor> Yalnız fotoğrafı var. İlginç bir şey. T24'te görüyorum ben bunu. Arkasında mikrofon önünde konuşuyor güzel bir gülümsemesi olan bir genç kızcağız. The Heartland Institute yazıyor arkasında. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Bağla etmiyor. Hartland Institute'u mü? Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük enerji yani kömür doğa, petrol şeyinin devlerinin kurduğu bir düşünce kuruluşu. Adı hmm. altında. Lobby kuruluşu. Bilimseller o zaman. Evet, Charles ve David Koch biraderlerin kurduğu yerin en karanlık şeylerinden bir tanesi. On onun önünde konuşma yapıyor bu kızcağız. Kalbimiz oraya gidiyor. Bak heartland işte kalp yüreğimiz. Biz değiştirdik bundan sonra açık radyoda bir daha küresel iklim değişikliğinden bahis olmayacak. Sadece bu genç kızı söyleyeceğiz. Şaka şaka. Bu bir büyük uyduruk durum. Çok ayıp ya yaptıkları ama bu, buraya kadar indiler yani. Ne yapalım? Bununla başladık. Günün en önemli haberi buydu bence. Fakat e, şimdi asıl olmayan, paniğe mahal olmayan durumu gördün mü? Avustralya'da bu yangınlar daha şimdi kontrol altında alındı aylar sonra ama daha yaz mevsimine e, epey var. Evet. İlerleyecek ve Burjfaer denilen bu yaban yangınlarında e, Avustralya'nın ormanlarının yüzde yirmisi, beşte biri yanmış gül olmuş. Bu tarihinde e, hem o ülkenin hem de dünya ülkelerinin tarihinde görülmemiş bir oran. Yani Avustralya kendi başına bir kıta. Kıta evet. Yani, <gülüyor> yani Türkiye'nin yüz katı falan büyüklüğü. Ee, şimdi, bu Türkiye'den yani, birkaç kat daha büyük bir orman yandı demektir evet %20'si yani e, Avustralya'nın e, yani son derece itibarlı bir dergide e, bilimsel dergide Nature Climate Change dergisinde e, çıkan araştırmayı Guardian gazetesi almış Lisa Cox imzalı haberde ve e, Avustralya ormanlarının Yüzde %21 21'i yanmış durumda, kül olmuş ve bu 1919-20 orman yangını mevsiminden bahsediyoruz. Daha kapanmış değil, hatta e, daha epey gidecek ve şimdi herhangi bir zaman yani bir ölçüm yapmak lazım tabi bu ne anlama geliyor diye başka ülkelerde başka orman yangınlarıyla başka kıtalarda duruma bakmalı onu da yapmışlar zaten bu %21'lik rakam oran herhangi bir mevsimde herhangi bir başka kıtada e, böylesine bir zaman dilimi içinde görülmüş en korkunç hiç görülmemiş boyutta yani en fazla yanan şey dört ila beş, yüzde dört ila beş olmuş şimdiye kadar bilinen. Bu şimdi tamamen aşmış durumda. Tek istisna var Asya'da ve Afrika'daki subtropik denilen yani tropik altı kuru geniş yapraklı ormanlar, büyük, geniş yapraklı ormanlardaki oransa... 20 yıllık bir zaman dilimi içinde yüzde 8 ila 9 olmuş. En korkuncu bu ortalamanın çok üstünde iki katından fazla. Ama Avustralya'dakinin dörtte biri falan. Yani üçte biri. E. Yani ve üstelik bu rakam yüzde 21 rakam Avustralya'da yanan. O bile az hesaplanmış bir şey çünkü. ...Tazmanya yok... ...kocaman eyalet... ...bu hesaba dahil değil... ...bir de Avustralya'nın... ...yangın mevsimi hala devam ediyor... ...yani... ...bu... ...belesi hiç görülmemiştir diye... ...araştırmayı yapanların başında gelen... ...Matthias Buğur konuşmuş... ...ne bütün öteki yıllarda... ...ne Avustralya ne de dünyadaki diğer bütün... ...herhangi bir ülkede böyle bir şey görülmemiştir diyor... ...hiçbir şey yok... Tarihte böyle bir şey, insanlık böyle bir şey görmedi ve rahatlıkla söyleyebiliriz bilimsel olarak eşi benzeri görülmemiş bir yangın olduğunu diyorlar. Bir milyar hayvan öldü, en az. Hatta, hatta bir buçuk milyara kadar evet. çıkartanlar var. Hayvan öldü, 20'den fazla insan öldü ve binlerce bina tahrip oldu, araziler finan gitti. ...yani dünya... ...şimdiye kadar çok kullanıldı demişler... ...son iki ay içinde... ...benzeri görülmemiş yangınlar filan... ...bizim analizimiz... ...yaptığımız analiz diyor... ...araştırmanın... ...başındaki kişi... E, ...hakemli... ...bilimsel yayınlarda... ...şimdiye kadar görmüş... ...bütün verileri... ...solda sıfır bırakıyor... Diyor. ...bu çok feci aslında... ...yani bir durum var ama... Boşver. Biz şey yapalım. Neydi kadın adı? Naomi Zaib'e kulak verelim. Endişe edecek bir şey yok, değil mi? Olur öyle. Olur, olur, böyle öyle. Şeyler, olur, olur böyle şeyler. Olur böyle. Sire ilgisini kurabiliyor musunuz? Yok, hiç alakası bile yok. Avustralya hükümeti itiraz etmemiş mi bu araştırma sonuçlarına? %20'si yandı diyorsunuz da %80'ini kurtardık neden demiyorsunuz? Ee, herhalde etmiştir ondan bakamadım Bunu, ben şimdi yeni taraftarı oldum Naomi ile beraber bakıyorum. Böyle açıklamaları biliyorsunuz Türkiye hükümeti yapıyor. Ben hatırlıyorum birkaç yıl önceydi herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan işsizlik oranları %13 dendiğinde neden istihdam oranı %87 demiyorsunuz diye gazetelere fırça atmıştı. <gülüyor> valla şey hükümet ne diyor bilmiyorum Avustralya'da ama Melbourne Üniversitesi'nde iklim bilimi profesörü Andrew King zaten araştırmayı da yapmış ve iklim değişkenliği ve kuraklık üzerine çalışıyormuş aşırı kuraklık sıcak ve orman yangına bushfire diyorlar onlar gayet net olarak dokümante edilmiş belgelenmiş durumda ama bu ee, bu yazın özel durumunu açıkça ortaya koyuyor. Ee, anlamadığımız birçok şey var ama rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsan kaynaklı iklim değişikliği aşırı hava e, olaylarını körükledi bu sene görünen ve bütün kuraklık ve yangınlarda çok daha zor hale getirdi doğal e, değiş, olan biten doğal değişkenlik hiçbir ön, yani hiçbir önemi olmayacak kadar geride kalır diyor. Yani büyük bir önemi var tabii ki onun ama bu insan kaynaklı şeyin tartışılmaz bile demiş ve biz de bu e, insan kaynaklı derken kundakçıları kastetmiyordur herhalde. Hayır, Çünkü Bolsonaro hatırlayın Amazonlardaki evet. yangınlar için çevre teröristleri dedi. Hatta alenen Greenpeace'i suçlamıştı. Zaten Onlar evet. yapıyorlar bunu diye. Ee, bir, Avustralya'da bir üniversiteden RMIT üniversitesinden de James Collett diye e, bir biyomedik e, bilimlerinden ve sağlık bilimleri fakültesinden e, bu e, küresel bir vicdana sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu ve e, gösterdi demiş bütün bunlar yani aktivistleri desteklemiş ve Avustralya çok çarpıcı bir örneği demiş. Uluslararası iklim değişikliği söyleminin nasıl etkilendiğini psikolojik etkisi fire denilen bu yangınların hem politik, hem ekonomik hem endüstriyel, hem bilimsel hem de sosyal beş alandaki değişmeleri iklim değişikliğiyle baş etmek ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için bunlarla Başetmenin etmenin tek yolu budur demiş. Ama tabii ben şeydeyim Avrupalı ve sarı saçlara sahip neydi adı hep unutuyorum Naomi Zayb'da kulak verir. Endişe edilecek bir şey yok demişler. Ama tabi Peru'dakiler çok endişe ediyor olabilir. Şu anda muazzam bir heyelan var Peru'da. Bütün Latin Güney Amerika'da görülüyor. Orta ve Güney Amerika'da seller götürüyor ama World Weather News'dan Greta Thunberg gayet endişe verici şeyler göstermiş bir video var. Tümüyle bütün evler, sokaklar, caddeler, araçlar filan ne varsa sinip süpürülüyor. Çamur deryasından dolayı. Takna'da oluyor Peru'da. Günlerce ağır yağmur. Şimdi bu Gözle yani takip edilemeyecek kadar hızlı bir akış var videosunda gönderdiği videoda Takna'da flash flood diyorlar ani seller önünde hiçbir şey duramıyor bunların gene endişe edecek bir şey yok 3 kişi ölmüş 23 kişi yaralanmış son flooding newsdan bakıyoruz ve 250 ailede evini yerini yurdunu kaybetmiş şu andaki haberler tabi endişe edilecek bir şey yok değil mi no Bakın ilk kez mi oluyor Sanki. İlk kez oluyor ve insan kaynaklı Hiçbir şeyi yok Güney Afrika'da da KwaZulu Natal'de Gene 24 Şubat Tarihli Çok geniş Bir, bir ölü var Flash Flood'larda ani sellerde gene heyelanlarda Çok geniş çaplı bir Şey var zarar var Maddi zarar var Bolivya'da da öyle 23 Şubat tarihli Takinya Nehri bentlerini taşmış aşmış ve Tikipaya denen bölgede Koçabamba meşhur Koçabamba Hı. bölgesinde eyaletinde heyelanlar kayalar sürükleniyor ve müthiş bir yıkıntı çöp yıkıntısı var Endonezya'da da yine 23 tarihli en az 10 kişi ölmüş Endonezya'da Java'da Endonezya'nın en büyük adası Hı. ve trajedi Büyük bir high school, liseli grup, 250 249 öğrenci dağcılık yapıyorlarmış. O anda sel götürmüş ve en az 10'unu ortadan kaldırmış. Ekvador'da da ağır yağmurlar ve yangınlar var. Yani 22 Şubat'la 24 Şubat arasında bu böyle bir felaket var ve ...endişe edecek bir şey yok diyenlere... ...hiç kulak asmasak... ...çok iyi olacak... Yani ...şakası bile... E, şey ...maalesef böyle bir figürü... ...ön plana çıkartmış... ...Hartland Enstitüsü... ...bir de Center for Climate and Environmental Policy... ...adlı bir kuruluş bu... ...tamamen petrolcülerin... ...kömü fosilcilerin emrinde çalışan... ...çoktan ispat edilmiş... ...yaptıkları Heartland Institute gibi... ...kuruluşlardan... Biz paralı çalıştırıyoruz onun demiş yani çok iyi bir kız filan ama başka çok iyi birkaç haber var onlarla bitirelim bari gerçekten sevinecek bir şey var bir tanesi büyük bir mücadele veren başta yerliler olmak üzere onlara destek veren şeyler Kanada'da tek şirketi o devasa evet. şeyleri Tar Sands denen işte bumul petrollerini. Evet çıkaramayacağına ve vazgeçmiş şirket Harika. vazgeçtiğini yani çok önemli bir haber. Mac Jackson 350 oradan ee, ya burada hiç yanlış yapmayalım. Tek niye bıraktı bu Frontier denen sınır projesini niye terk ediyor? Çünkü gerçek iklim eylemi isteyen insanlar ayakta da onun için demişler. Müthiş bir gelişme bu hakikat. baskısı. Tamamen evet. Alttan yapılan mücadele ve kamuoyu evet. baskısıyla ee, yani bakalım bir, bir an bıraktığın zaman tekrar dönebilirler ama Kesinlikle. olsun. Olsun gene de çok önemli. Bunda şeyin de çok etkili olduğunu düşünüyorum tabii. Kamuoyu baskısı deyince hafta sonu, geçen hafta sonunda biz yayından çıktıktan sonra gelen çok önemli bir haber vardı ama ancak şimdi söyleyebiliyoruz Gardi'nde vardı. Adlarını çok yakından bildiğimiz 40 tam fazla, hatta ben doğru saydımsa 42 Nobel kazanmış, Nobel ödülü kazanmış, edebiyatçı, kimyacı, fizikçi bilim insanı hepsi Trudeau'ya bir mektup yazdılar ve bu tek madeni olamaz. Bunu derhal durdurmalısınız dediler. Biz Nobel ödülü kazanmış insanlar olarak. ...Justin Trudeau'dan... ...tek frontier madenini... ...durdurmasını istiyoruz demişlerdi... ...bütün yeni proje... ...bu fosil yakıt büyümesine ilişkin... E, ...imkan veren... ...bütün yeni projeler... ...bizim iklim acil... ...durumumuzu... ...anlayışımıza tamamen aykırıdır... ...Kanada'nın bunları düşünüyor olması... ...bile utanç verici demişler... ...çok ilginç değil mi? Evet. Ve aralarında o kadar çok tanıdık imza var ki... ...birkaçını sayayım sadece... ...John Kutzi... ...Alice Monroe... ...Muhammed Yunus... Alfred e. Yelinek... ...ve diğerleri çok sayıda... ...insan var... ...fizikte her daldan aslında... ...Şirin Ebadi var barış ödülü alanlardan... ...İranlı... ...Tıp da var edebiyatta var, futü gibi bir sürü var. Bir son iyi haberle de bitireyim. Ekinor Norveç'in büyük petro şirketi. Her şey yeşil gibi gözüken Norveç'in bütün şeyini alt üst edebilecek kadar kötü bir kamu şirket. Kamu şirketi. Ekinoor şey birçok yerde şey yapacaktı 200 milyon dolarlık bir yeni Avustralya'da Norveç'ten Avustralya'ya gidip orada byt dedikleri Marin deniz parkında petrol filan arayacaktı <gülüyor> ama onu durdurmuş harika da bir fotoğraf var denizin içinde beline kadar sulara girmiş biri Norway Ekinor diye bir tablet tablet tutuyor elinde kız genç kız ama Norveyn reisini atmış. No way. Yol yok. Geçit yok. <gülüyor> Ekinar şirketine diye şey yapıyorlar. Evet böyle. Şimdi ara vereceğiz. Endişe verilecek çok şey var ama endişe edilmeyecek tek şey büyük yükselen mücadele var. Onu konuşmaya devam edeceğiz. Bütün sahtekarlıklara rağmen. Ee, bir aradan sonra korona virüsünün yayılmasından bahsedeceğiz gene biraz ölenlerin sayısında azalma var ama salgın pandeminin de yayılmasına evet. dair çok kaygı verici haberler var Türkiye'nin sınır komşularakta da gözüktü, göründü bir sürü şey var. sportif olay siyasi olay erteleniyor ve milyon, ekonomik olarak da milyonlarca şirket iflasın eşiğinde onlara geçeceğiz bir de İdlib'de bir Birleşmiş Milletlerden ağır bir uyarı var gerçek kan gölü sivil katliam göreceğiz haberleri var Libya Ulusal Ordusu'ndan da iddia var Türkiye'ye bağlı güçlerden 16 asker öldürüldü böyle haberler var ve Türkiye'den en önemli haberlerden bir tanesi de barolardan ortak bir bildirge gelmesi tarihin en ağır yargı krizini yaşıyoruz diyorlar Hakimler Savcılık Kurulu tamamen siyasi oldu ve baskı merci ne geldi. Bu kabul edilemez diyorlar. Ve belki de en önemli başka bir şey daha var. Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik. 17-25 Aralık diye bilinen yani... E, Montaj olduğu söylenen e, Yolsuzluk, yolsuzluk meselesi Türkiye'nin önemli tapeleri Ses kayıtlarının doğru olduğunu Montaj olmadığını ve bir, bununla ilgili Bir kişi rapor aldıklarını açıklamış Ve yer yerinden Oynayacak demişti Hakikaten yeri yerinden oynatacak Bir açıklama Türkiye'nin En önemli şeylerinden biri Yani ses kayıtları varmış Doğruymuş ...öbür taraftan da... ...Kavala-Barki görüşmesine dair... ...ses kayıtları da yokmuş... ...HTS açıkladılar... ...bir var bir yok... var ...bir varmış bir yokmuş yani... ...HTS raporu ne demek... ...Historical Traffic Research yani... ...tarihsel ya da... ...geçmişteki... ...yazışmalar konuşmaların... ...araştırması raporu... ...telefonla gerçekleştirilen şey... Yani ...17-25 Aralık... ...varmış... Kavala Barki yokmuş. Bunları konuşacağız. Açık Gazete I forgot to remember To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 I made myself to promise That I soon forget we'll have a But something sure is wrong Cause I'm so blue and lonely I forgot to remember to forget I went away, I made myself a promise, that I'd soon forget we're the air to make. Well, but something sure is wrong, cause I'm the so blue and lonely I've ever done, ready to remember to forget. Elvis Presley I Forgot to Remember to Forget adlı şarkıda dinledik kralı, kral diye biliniyor The King 1956'da bugün Elvis Presley ilk bu şarkıyla Billboard Country and Western listelerinde bir numaraya yükselmiş <gülüyor> Şeyinde, rock roll devriminin de eşiğindeki şarkılardan bir tanesi sayılıyor sözleri de ilginç o kızı unutmayı, hatırlamayı unuttum diyor. Yani o gittiği gün kendime bir söz verdim. Onu tanıştığımızı e, bile hemen unutacağım dedim diye düşündüm. Ama galiba bir şeyler yolunda gitmedi. Çünkü çok hüzünlü ve yalnızım. Onu unutmayı, hatırlamayı unuttum diye giden sözleri olan bir şarkı. Evet Açık Radyo saat 8.45 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi Devam ediyoruz Evet Bu şey önemli Korona virüsü Japonya bazı okulları Kapatmış durumda Diamond Princess diye Adlandırılan o Aşk gemisinde de Maalesef şey yokmuş bir ölüm, kişi, olmuş. ölüm olmuş yeni bir ölüm daha olmuş bütün e, hisse senetleri düşüyor dünya piyasalarında ve yani bir uzman da aslında adı hariç adı konmamış bir pandemikle salgınla dünya çapında salgınla karşı karşıyız demiş hatta bir takım şeyler de gö gözüme çarptı yakınlarımız şey gösteriyorlar. Bazı videolar çıkarılmış ya bu önemli değildir diye bir adam ders veriyor tahtanın önünde mesela. Bakın aspirinden şu kadar insan ölüyor bir ay içinde. Ve kalp krizinde. Koronavirüsünde Naomi'si ismi çıkmış oluyor yani evet. küresel ısınma aynen yoktur evet. diyenler gibi koronavirüs de çok önemli değildir. Evet aynen mi? öyle. ...elmalarla armutları... To ...bunun ne önemi var ki diyor mesela... ...aspirinden 200 kişi... ...250 kişi 10 katı ölüyor diyor... ...bir ayda koronavirüsünden... ...ölenlerin... ...hatta kalp krizinden... ...bin katı filan diyor... ...bir milyon kişi filan ölüyormuş... ...öyle şeyler söylüyorlar ama... ...durum öyle değil... Ee, ...sevgili dinleyiciler değilim. ...covid-19... ...şeyi durdurulamıyor... ...yayılması ve her yerde ekonomik olarak da ciddi etkileri de olduğu söylenebiliyor İran örtbas ettim, etti iddialarını yalanlamış ben saklamadım hiçbir şey 50 ölüm oldu deniyor Ama... bütün otoriter rejimler aynı şey yapıyor ve bence bizim de endişelenmemiz gereken bir durum bu Şimdi İran e, ...sakladığı ortaya çıktı ve sakladığı için de aslında gereken önlemlerin alınmadığı giderek yayıldığından söz ediliyor. Ve ölenlerin sayısı artıyor İran'da. Dolayısıyla şimdi Irak, Türkiye falan sınırları kapıyor. Bir tane daha ilginç bilgi Kuzey Kore'den geldi aslında. Biz hatırlarsınız geçen hafta bir ara şey yapmıştık ya Kuzey Kore'den hiç ses yok. Evet he, e, tamamen konuşuruz. tamamen soru işareti. Güney Kore Çin'den sonra en çok ölümün olduğu ülke. Kuzey Kore'de hiçbir şey yoktu. Şimdi ilk açıklama geldi ama... Gene neredeyse hiçbir şey yoka denk gelen bir açıklama. Bence herkesin korkması gerekiyor. Kuzey Kore yönetimi böyle bir şey söylüyorsa. virüsü salgınına karşı önlemler kapsamında ülkedeki 380 yabancı ülke vatandaşı karantina altına alınmış. Bunu bu 380 yabancı ölmesin başımıza bela olur diye büyük çoğunda diplomat, büyük elçi vesaireler. Onları korumaya almışlar ama ülkede korkulacak bir şey yok. Ne ölü var ne de koronavirüs vakası diye de açıklama evet, yapmış. Paniğe, paniğe e, mahal yok. Bu Hem bir... de 30 günlük karantina ya. Aslında hapse almışlar yani bu arada bütün büyükelçiler diplomatları. <gülüyor> büyük bir şey bu. Kim Jong-un da lider e, Paniye Mahal yok diyor. Gereksiz Paniye Mahal yok diyor. iklim değişikliği konusunda Zayb, Naomi Zaipton söylediği gibi Heartland Estetüsü'nden <gülüyor> ve Center for Climate and Environmental Policy isimli sözüm ona düşünce kuruluşu gibi Güney Kore'de, Kuzey Kore'de de öyle durum. Çok a, dünyada pandemi endişesi ciddi artıyor. Çin Ulusal Halk Kongresi yıllık oturumunu ertelemiş evet. ki bu çok çok önemli bir olay. Yani Çin'in en büyük, en önemli siyasi şey valla pandemiden kontrolden çıkmasından ciddi endişe ediliyor. 77.000 aşkın vaka ortaya çıkmıştı, 2.600 kişi de öldü açıklanmıştı BBC'nin haberi. Milyonlarca şirket iflasın eşindeymiş ayrıca. BBC Türkçe'den gelen küçük ve orta iş, ölçekli işletmeler, koblar yani yüzde 60'ı. Düzenli ödemelerini en fazla 1-2 ay yapabilecek durumdaymışlar. Ama endişeye mahal yok. Çünkü bir de İndependent Türkçeden beraber haber var. Koronavirüs aşısı bulundu diyor virüsü. Evet, Ama bu bunun lirginç. da doğruluğundan yani, bunu çok şüphe evet. evet, 21 aydan önce çok zor diyen <gülüyor> pek çok Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından da bilgiler vardı. Geçelim. Bir de önemli bir olay var ee, da yükselişte onu da hemen söyleyelim. Almanya'da bir e, Hessen eyaletindeki Folkmarz'ında bir araç karnaval geçit törenine dalmış ve 30 kişi yaralanmış. Allah'tan hiç kimse ölmemiş. Saldırı olasılığının ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor. Bu da sık sık yapılan bir şey zaten son zamanlarda. Evet, bu daha önce Almanya'da yaşandı. Birkaç yıl önce IŞİD tarafından gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla acaba yine mi ee, sorusu gündemdeydi. Bir hafta öncesine, birkaç gün öncesindeyse bir Nazi saldırısında insanlar öldürülmüştü. Bu sefer e, bu şoförün Alman vatandaşı olduğu, Alman olduğu söyleniyor. Ama e, saldırı terör mü değil mi? E, sanırım henüz şey yapılmamış. Açıklanmadı ama e, bala ciddi bir neo-Nazilerin de yapmış olabileceği çok sık Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç defa böyle araç kalabalığın üzerine, protestocuların üzerine filan. ...araç sürüldüğü haberi vardı. Bir de bir Neonazi demişken... ...Avustralya İstihbarat Başkanı... ...Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı Başkanı... ...Neonazilerin ülkesi için... ...gerçek bir tehdit oluşturduğunu açıklamış. Tabii. Bu da son derece ciddi bir açıklamaya... Yani ...baya bu konudaki en yetkili isim... <gülüyor> ...Neonaziler geliyor büyük tehdit demiş... Yani bir Avustralya ordusuna ait bir araçta iki yıl önce Nazilerin sembolist Vastika bayrağı dalgalandığı açıkça görülüyordu mesela. 2007'de çekilmiş bir fotoğraf. bir Şaka amaçlı diye düzeltmişlerdi sonra. Şakaya bak. Savunma amacı. Neyse. Yani İdlib içinde Birleşmiş Milletler'den muazzam bir uyarı geldi. Gene şimdi onu da hemen söyleyelim. Özet geçeceğiz maalesef. Doçeveli haberi bu da. Ee, Suriye krizi bölgesi insani koordinatör yardımcısı Mark Katz da kuşkusuz bu bölgede gerçek bir kan gölü, gerçek bir sivil katliamı göreceğiz diye bu şekilde konuşuyor Birleşmiş Milletler'in en sorumlu insanı. Bir milyondan fazla kişi çadırlarda ve geçici barınaklarda e, yaşıyor ve son derece tehlikeli bir şekilde çok yaklaştık sona diyorlar. Yani bir yandan bu e, iklimle ilgili son bir yandan korona virüsüyle ilgili taşma noktasından bardağı taşıran damla kritik eşik bir yandan küresel iklim kriziyle ilgili eşiğin ne zaman aşılacağı konuşuluyor ve çok ciddi bilimsel çevrelerde bir yanda da ...böyle savaş ve katliam meselelerinde de kritik eşiğin asılmasından bahsediliyor bilemiyorum. Libya Ulusal Ordusu'nun bir iddiası da dikenden Türkiye'ye bağlı güçlerden 16 asker öldürüldü diyor. Evet, yalanlandı bu, mı? Bu yalanlanmadı. Bu çok ilginç bir şey tabii. Videoları falan da sosyal medyada korkunç videolar paylaşıldı. Sadece şey değil, Türk ordusuna mensup insanlar değil... Suriyeli, Türkiye tarafından İlbiye'ye gönderilen Suriyeli askerlerin de e, öldürüldüğü şey yapıyor. Zaten açıklamada böyle öyle. Yüz küsür kişinin öldürüldüğü bir çatışmada şey yapıyor. Videolar da öyle. Kan katliam gerçekten. Umarım kimse seyretmez. Ben biraz maruz kaldım. Korkunç ama iddialar çok büyük. E, cesetler var, var. var. Ve 16 Cevap kişi yok. deniyor. 16 asker öldürüldü dedi. kendi açıkça almış. Yani Halife Hafter Güçleri ona bağlı Libya Ulusal Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rus paralı askerlerinden destek alıyor. Gayrimeşru ücretli lejyoner demişti Hafter'e karşı Cum Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü İzmir'de. Biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Tabii birkaç tane şehidimiz var gibi akla almaz bir cümle gelmişti. Birkaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik diye bir şey ile karşılık verdik. demeye devam ediyor. Evet, Anadolu Ajansı da bin stratejik önemdeki Seraq ilçesine açılan Nayrep köyü ılımlı muhaliflerin kontrolüne girdi diye bir bilgi vermiş. Ama Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin de Cenevre'deki siyasi görüşmelerden resmen çekildiği haberi var. Bu da önemli. Ama bunları şimdilik geçip bu baroların ortak bildirgesine de bir kulak verelim. Tarihin en ağır yargı krizini yaşıyoruz diye 25 baronun imzasını taşıyor. 7 maddelik sonuç bildirgesi. Genişletilmiş baro başkanları toplantısı yapıldı İzmir'de. Ve yani hakimler savcılar kurulu mevcut yapısıyla <gülüyor> tamamen siyasileşti diyor ki bu barolar arasında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu görülürse zaten dünya e, Türkiye'deki en avukatların e, yüz, yani yarısından çok fazlasını, büyük çoğunluğunu oluşturduğunu söyleyebiliriz. E, peki bütün büyük barolar var yani. Ee, Hakimler Savcılar Kurulu Mevcut yapısıyla tamamen siyasileşti Diye yıkıcı bir Bildiri Ahim, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının uygulanmaması dahi Olağan hale geldi diyor Türkiye dünyanın En büyük avukat hapishanelerinden Biri haline geldi diyor Bakanlığın stajyer Avukatlara ücret ödenmesine karşı Çıkmasını kabul etmiyoruz diyorlar ve meslektaşların yaşadığı mağduriyetler her geçen gün artarak devam etmektedir. Bugün yaşanan Türkiye gerçekliği meslektaşlarımızın adil yargılanmaya dair talepleri için açlık grevine girdiği bir ülkeyi yansıtmaktadır diyor. Çok ağır bir şey var. Aa, avukatları savunuyorlar ama bütün hukuk düzenini de savunma. Bu arada da... Hazır bu hukuk skandallarından bahsediyorken dün çok önemli bir gelişme oldu bizim programın sonrasında. Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi Parkı davasının gerekçeli kararı açıklandı. Neden beraat kararı verdiğini evet. bizzat mahkeme açıklıyor. Çok, çok enteresan bu arada buradaki şeyler. Örneğin yani gerekçeli kararın kendisi de ilginç. İçerisinde geçen cümleler vesaire aslında hukuki olmayan cümleler de var ama gene de bazı itiraflar var. Şöyle şeyler geçiyor. Firari cemaat savcılarının talebiyle diye geçiyor e, bu e, kararda. 2013'te alınan dinleme kararları için yasa dışı delil tespiti yapıldı. Bunlar yasa dışı olarak e, e, toplanmış. Kavala'nın tutuklanmasına gerekçe gösterilen tanık Murat Pabuç. Gerçi bu bir tane daha soyadı vardı. Değişiyordu. De evet. Pabuç'un iddianame hazırlanmadan sadece 3 gün önce savcılığa ihbarda bulunduğunun e, anlatıldığı kararda ifadelerinin delil değerinin olmadığı da vurgulanıyor e, mahkeme heyeti tarafından. Mehmet Ali Alaboran'ın dosyası ise ayrılmış. E, şöyle bir ilginç ayrıntı var. E, mahkeme beraat kararı verirken <gülüyor> yorumunu eksik etmemiş. Demiş ki gezi eylemleri vandallıktır e, aslında. Yani bir mahkeme niye böyle bir şey yapar Bilmiyorum. Kararda eylemlerin hükümeti zor durumda bırakmak, istifaya zorlamak amacını taşıdığına vurgu yapmış. Hani beraat veriyoruz ama siz de az değilsiniz <gülüyor> e, demişler. Mehmet <gülüyor> Mehmet Ali, Ali Alabora'nın da bulunduğu firari Al Mehmet Ali. Evet, evet. Mehmet değil. E, tam Mehmet doğru. Öyleymiş. Doğru. Gerçekten öyle yazıyor. <gülüyor> Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu firari altı sanığın eylemlerinin e, eylemlerin altyapısını hazırladığı, otpor kanvas bağlantıları ile ilgili İddiaların ciddi olduğunu Belirtiyor mahkeme Buna ciddi iddialar demiş ama Bu neden e, şeyse e, kanıt olmadığı için Olmadığı için Bir, an, bir yandan şey yapamamış devam edememiş e, Bu meseleye Fakat yine de dosyalarını ayırmış bunlar ciddi iddia daha, evet. daha sonra bakarız deyip kenara koymuşlar Ama çok önemli olan e, Kabala Barkı görüşmesinde ETS kayıtlarında Yok bunların olmadığı Çok e, önemli bir şey daha söyleyeceğim Bence bundan hı. çok eğleneceksiniz Gerekçeli kararda e, hakimler demiş ki Yargıtay içtihatları ve Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir ilkesi <gülüyor> Göz önüne alındığında <gülüyor> Zehirli ağacın meyvesi yenmez diyor Böyle bir ilke varmış e, Bilmiyorum siz hani insan hakları hukuku falan e, Kitaplar yazıyordunuz Var mı böyle bir e, ilke hukukta ya, Zehirli ağacın meyvesi de yenmez. zehirlidir Zehirli ağaç ne demek onu da bilmiyorum zaten <gülüyor> İlk defa duyuyorum böyle, böyle bir şey Böyle bir e, şey var ilke varmış Botanikçi değilim ama <gülüyor> evet dinleme tapeleri yasak delil dediler bu arada da çok önemli işte bu şeyi de söyledik bir kez daha söyleyelim ee, yani Kılıçdaroğlu'nun avukatının söylediği 17-25 Aralık ses kayıtları doğru bir kişi raporu var diyor Celal Çelik ve tamamen doğru Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilal Erdoğan'la yapmış olduğu altı tane tape ve yine aynı Recep Erdoğan'ın dönemin TOKİ Başkanı Haluk Karabel'le yapmış olduğu bir tape. Toplamda yedi adet de tape kaydı ile ilgili bir kişi incelemesi aldım. Net kayıtlar doğru diyor. Hiçbir şekilde montaj olmadığını ortaya çıkardık. Yani oynama yapılmadığını. Eğer Japonya'da olmuş olsaydık Harakiri denen işlem ya da seppuku dememiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirilirdi demiş ve raporu mahkemeye sunan Çelik basın açıklamasının ardından da basın mensuplarına dağıtmış bu çok çok önemli etkileri evet. olabilecek Türkiye tarihinin en önemli meselelerinde bir tanesi bu arada bir çuhaflık daha. Sabiha Gökçen havalimanında üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturmada kaptan pilot MA taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olması suçlamasıyla tutuklanmış. Bu da dünya tarihinde en rastlanan şeylerden biri olmalı. Çünkü kara kutu denen kayıtların incelenmesinde pilot hata, pilotaj hatası düşük seviyede çıkmıştı ve asıl pistte ve Kule'de sorunlar olduğu haberi vardı. Maalesef burada da böyle bir tuhaf durum var. Bir de şey haberi verelim. Grup yorumun ölüm orucundaki gitaristi İbrahim Gökçek tahliye edilmiş. 252 gündür ölüm orucundaydı. 46 kiloya düşmüş. 1.90'ın üzerinde boyu olan birisi. Ben burada öleceğim demişti zaten. Ama ara kararla tahliye edilmiş evde evinden çıkamayacakmış ama öyle bir kararla verilmiş. Evet, bunlar. Bir de şeyden bahsedelim ve bitirelim. Trump'ın Modi ile görüşmesi Hindistan ziyaretinde 100 bin kişi izlemiş galiba evet, Hindistan'da ve ...üç milyar dolarlık silah anlaşması yapılmış... ...faşistler arası... ...bir buluşma diye nitelendiriliyor... ...geri kalan... ...bir de Harvey Weinstein... Evet. ...tecavüzden suçlu bulundu... ...çok önemli bir gelişme... Evet. ...MeToo hareketine de yol açmıştı... ...New York'ta yargılandığı film yapımcısı... ...Weinstein... ...tecavüz ve cinsel saldırı davasından... ...basit cinsel saldırı ve tecavüz... ...de ağır tacizden suçlu... ...daha ağır ceza gerektiren... ...nitelikli cinsel saldırı ve tecavüzdense... ...beraat etti. Ama bu da ilk defa oluyor. 5 ila 25 yıl arası... <gülüyor> cezasına çarptırılması ...bekleniyor. Dev bir Hollywood yapımcısı olduğunu... ...çok ünlü olduğunu, çok güçlü olduğunu falan... ...unutmamak lazım. Yani bu kadar büyük bir ismin... Evet, içeri atılması... Oluyor. ...büyük bir olay. Evet, büyük bir olay. Ve avukatı da... ...riyakarlığın şaheseri bir avukat kadın avukat evet. şey dedi yani Korkunç. rotundu galiba adı bir suçu varsa bir suçu yok günahı var eşini aldatmıştır diye bir gönderme yaptı ki insanın ne diyeceğini bilemediği ender anlardan biri şimdi ara Açık Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet Günaydın Merhabalar Günaydın Evet İran seçimleriyle mi başlayalım Evet İran'da seçimler e, Yapıldı e, Fakat e, bu seçimler Tabi şunu hemen belirterek Değerlendirmemiz gerekiyor e, İran'da katılımın e, serbest fakat adaylığın serbest olmadığı seçimlerden bahsediyoruz. Yani seçmenler katılabiliyor seçimlere. E, oy vermek serbest. Fakat kime oy vereceğini önceden verebileceklerini önceden e, Anayasayı Koruma e, Kurulu e, belirliyor. Dolayısıyla adayların içinde e, kabul edilen adaylar e, genellikle bu seçimlerde Genellikle muhafazakar ve aşırı muhafazakar kesimden adayları kabul ettiler. Şöyle diyeyim, 99 milletvekili, yani düne kadar parlamentoda görev yapmış milletvekilini yeniden adaylığı reddedildi bu komisyon tarafından. Çok iyi Milletvekili olmalarına rağmen 99 reddedildi ve tabii ki bunun karşılığında da <gülüyor> Bu sadece <gülüyor> Neyse sadece e, Muhafazakar ve aşırı muhafazakar Adaylardan oluşan e, Liste karşısında e, Seçmenler e, sandığa gitmediler e, Bazı iddialara göre Yüzde yirmi Civarında katılım olduğu söyleniyor e, İran İçişleri Bakanlığı'nın e, Açıklaması Yüzde kırk iki Katılımın yüzde kırk Olduğunu söylüyor her durumda katılımın çok düşük olduğunu geçme, Geçen seçimlere Nazaran çok düşük olduğunu biliyoruz Evet yani resmi, soru... resmi Açıklamada her zaman abartmalı ol, Olduğuna göre muhtemelen Yüzde 25'e Yüzde 28'e yani %25, daha yaklaşıyor Yüzde 35, yüzde 30 ama zaten seçimlerin bir Seçimin sonuçlarını merak eden yok evet. Çünkü ortada zaten Ne oldu ve hemen hemen Hepsi birinci turda seçilen Adaylar bu durumda Yanılmıyorsam 9 veya 10 bölgede ikinci tur Nisan ayında yapılacak ama şeyin Ruhani'nin ye olan tepkinin de kısmen burada kendini gösterdiğini görüyoruz çünkü bu Amerikan ambargosu tabi halkı çok sıkıntıya sokmuş durumda Ruhani'nin ilk başta bu Amerika ile ve Batı ile ee, nükleer e, araştırmalar konusunu nükleer e, enerji üretimi konusunu nükleer santral ile ilgili e, yapılan anlaşmayı e, anlaşma sayesinde e, İran ekonomisinin dışa açılmasını sağlamıştı. E, fakat e, bu Trump'ın aniden e, bu anlaşmayı bozması içeride e, İran içinde e, ciddi bir e, ekonomik iktisadi e, yokluk bunalım etkisi yaratmış durumda ve bunun e, faturasını da kısmen e, ruhaniye e, çıkartanlar var. Ama esas itibariyle katılımın bu derece düşük olmasında tabii en büyük etmen e, seçmenin artık e, seçim yoluyla bu muhafazakarları e, iktidardan e, uzaklaştıramayacağına e, ikna olmuş olması kanaat getirdi. Böyle bir kanaatim. Nesnel nedenleri de var. E, adayların e, tek tornadan çıkar <gülüyor> adaylar olarak e, belirlenmesinde yatıyor. Evet zaten bu son gelişmeler Süleymaniye'nin öldürülmesi gibi gelişmeler olmasaydı çok ciddi ayaklanmalar, itirazlar, protesto hareketleri hem de kadınların da başını kim bir durumda çektiği hareketlere de rastlamıştık. Maalesef bu dış etkenler şimdi onu davastırmış oldu tabi. Evet evet maalesef e, bu yani bu ambargo özellikle e, İsrail e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kamp başını çektiği ambargocu e, kamp e, İran'da aslında muhafazakarların e, daha fazla daha uzun süre ve daha e, şiddet e, yöntemleriyle. İktidarda kalmasında zemin ne hazırlıyor tabii. Evet. Bir başka seçim e, Hamburg'da e, yapıldı. Hamburg eyalet seçimleri Hı -hı. yapıldı e, Pazar günü. E, burada da e, katılımın yüzde altmış üç olduğu geçen seçimlere nazaran neredeyse yüzde yedi altmış e, katılım ve e, toplamda bakıldığında e, sosyal demokratların, yeşillerin ve e, sol partinin Linke'nin oylarının toplamının %70'in üzerinde olduğu e, bir başka tablo çıkıyor ortaya. Başka derken e, şu anda e, Almanya'nın birçok eyaletinde e, gözüken tablodan çok farklı bir tablo. Yani hem Sosyal Demokrat Parti geçen seçimlere nazaran oyların yüzde oylarında 6 puan kaybetse bile yüzde 39'da açık ara birinci Parti konumunu 2. Dünya Savaşı'ndan beri neredeyse ağırlıksız yönettiği hamburg eyaletinde birinci Parti konumunu koruyor esas önemli değişiklik Yeşil Parti'de oylarını %100 yüz Oran itibariyle %100 arttırılmış. Geçen seçimlerde oyların %12'sini alan Yeşil Parti bu seçimlerde %24'ünü aldı e, Hamburg eyaletinde. Ve büyük ihtimalle e, sosyal demokratlarla Yeşillerin e, koalisyonu devam edecek. E, üçüncü e, önemli gelişme e, Muhafazakar Parti'nin, e, so, e, CDU'nun e, oylarını 5 e, puan kaybederek yüz on yüzde on altıdan yüzde on bir düşüyor zaten yüzde on altı yüksek değildi ama bu <gülüyor> şeyin sosyal demokratların bazı eyaletlerde yaşadığı hezimetin bir benzerini seviyor bu sefer Hamburg'da yaşıyor linke ise oyların hemen hemen yani yarım puan arttırmış ve iki milletvekili daha fazla alacak geçen Parlamento'da Linken'in e, e, liste başında da e, Almanya'lı bir e, Türkiye kökenli e, kadın var Cansu Özdemir. E, diğer iki parti ise aşırı sadece AfD ucu ucuna e, yüzde oyların yüzde 5, alarak ucu ucuna e, Parlamento'ya girebiliyor. FDP de e, yani ee, Serbest Demokrat Parti veya Merkez Sağ Parti diyelim, liberal liberal Sağ Parti, onlar da e, oyların yüzde dört nokta dokuzunu aşağı yukarı iki buçuk puan kaybettiler geçen seçimlere nazaran. E, tabii yüzde beş barajını geçemediler ama bilmediğim, anlamadığım bir nedenden dolayı bir milletvekiline sahipler. Buna rağmen bunu sekizden biri e iniyor milletvekillikleri. Barajı geçmeden nasıl bir milletvekiline sahip oluyorlar? Onu ondan emin değilim ama. Evet, ilginç. Bir şey. değil detay. Evet. Detay. Evet. Şimdi bu bu tablo tabi'nin ortaya çıkmasında önemli etmenlerden bir tanesi bundan seçimlerden birkaç gün önce yaşanan katliam bir aşırı sağcı, e, militanın e, yaptığı ve içinde Türkiye kökenli kişilerin de e, ölenlerin arasında yer aldığı katliam ve bu katliama tepki e, önemli bir e, etmen anlaşılan e, seçmenler arasında İkincisi de e, Türingen seçimlerinde e, Merkez e, Sağ Parti'nin, SEDU'nun e, ve e, Liberal Parti'nin e, AFD desteğiyle Liberal Parti Başkanını e, Başkan seçtirmesine karşı Oluşan tepki e, Burada e, SEDEO'nun oylarının e, Ciddi biçimde düşmesine yol açmış e, Yapılan araştırmalara göre Yeşillerin oy artışında Tabi sosyal demokratlardan Aldıkları oy e, Birinci sırada geliyor ama e, SEDEO'ya oy veren seçmenlerin Bir kısmı da Yeşillere oy vermiş Tepki olarak bu SEDEO'nun ...bu e, Türingen'deki tavrına, sonradan hmm. düzeltmeye çalıştığı tavrına tepki olarak. Evet. Hamburg seçimleri e, e, anlamlı fakat tabii e, Hamburg seçimleriyle Almanya'da e, sol yükseliyor e, iddiasında bulunmak biraz erken olacak. Çünkü başka e, eyaletlerde de tam tersi sonuçlar ele, e, ortaya çıkıyor. Yalnız şunu söyleyebiliriz bazı yerlerde özellikle Hamburg eyaletindeki yönetiminden memnuniyet oranı çok yüksek. Ve bu tabii başarılı belediye başarılı yerel yönetim gerçekleştiren solun gene de bu aşırı sağ ırkçı Yükselişine karşı direnme kapasitesinin Yüksek olduğunu gösteriyor Ama e, bunda başarısız Olunduğu zaman e, Yerel yönetim anlamında başarısız Olunduğu zaman işte o zaman e, Hiçbir e, Baraj hiçbir fren Başarı, evet. Dağın, dağın önünde, evet Seçmenlerin e, e, Ömers'inin e, Dikkatini Çekecek e, bir e, Haber seçmenlerin Seçim tercihlerinde ee, iklim değişikliğinden duyulan endişe açık ara e, e, e, birinci geliyor. Hamburg seçimlerinde. Aa, öyle mi? Evet. Biz ama değiştirdik artık iklim değişikliğinin bir tehlike oluşturmadığını, paniğe mahalle olmadığını gördük. Bir Greta'ya rakip çıkartmışlar petrolcüler. Biz artık onu izlemeye karar verdik Özdeş'le. 19 sosyal bir paylaşım almayayım. Şey alacağız, takibi. Kim bu? Naomi Clive diye bir e, Zayb diye pardon bir genç kadın bulmuşlar. Bu Hartland Institute ve ya Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük petrol lobiciliğini yapan iki enstitütün desteklediği bir genç kadın çıkartmışlar Zayb diye. E, endişeye mahal yok. Gereksiz panik yapılıyor demiş. Anti Greta diye nitelendiriliyor. Biz değiştirdik favorimizi. O da 17 o da yaş, yaşında mı? 19'muş o. Ha, 19 Daha genç bulamamışlardı. <gülüyor> Bulamamışlar. Paralı çalışıyormuş. İklim konusunda gerçekçilik için mükemmel bir ses demiş. Onu işe alan kişi. <gülüyor> Güzel. Ee, şimdi Hamburg'da, biz, Hamburg'da evet. zaten Cuma günü de büyük bir iklim yürüyüşü olmuştu. Greta'nın da katıldığı 60 bin kişinin evet. yürüdüğü bir şey vardı. İklim grevi vardı. Evet. Hı -hı. Iklim yürüyüşü vardı. Evet. Yani. Muazzam yani görüntülerini gördüm. Müthiş hakikaten evet. Özdeş'in hatırladığı gibi çok heyecan evet. vericiydi. Evet. E, onun zaten işte iki gün sonra seçimleri yapsan sonucu yeşillerin oyunu... yüzde yüz yüzde yüz o, o oy oranı yüzde yüz arttırmış olması. Evet. evet. Çok ilginç. İyi. Yani. Ee, Suriye konusunda e, rivayet muhtelif. E, bu sabahki haberlere göre siz biraz evvel Libya ile ilgili e, 16 e, Türk askerin öldürüldüğü mü, öldürüldü mü e, haberini yaptınız. Orada daha durumun ne olduğu belli değil. Bir evet. ihtimal Hafter güçlerinin dezenformasyon bilgisi olma ihtimali de e, güçlü. E, 16 evet. e, askerin öldürülmesiyle ilgili. E, fakat Suriye'de çok ilginç bir durum var. Yani Bu hakikaten bir postmodern savaş böyle bir şey olsa gerektiği düşünüyorum. Biliyorsunuz daha önceden ele almıştık. Ee, i̇lan edilmeyen, savaş ilan edilmeyen savaşlar dönemindeyiz ya şimdi. Evet. <gülüyor> Dün e, bir taraftan e, Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla e, Rus askeri polisiyle Türk e, güçleri ortak devriye çıkarmışlar Kuzey Süriye'de tarafları var. Ee, Kuzey Suriye'de bir ortak devreye. Rus askeri polisi ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden e, zırhlı e, araçlar ortak e, devreye yapıyorlar. Aynı gün veya ondan bir gün önce tam günü belli değil Suriye ve Rus uçakları Kansarfra'da, Kansarfra bölgesinde e, Türk e, hem hem e, Suriye'deki cihatçı direnişçilere yönelik hem de Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine yönelik hava saldırıları yapıyor. Ve bu saldırılarda ölen asker olduğu iddiası var. Şimdi evet. bu hakikaten nasıl bir şeydir anlatmak çok zor. Yani Bir tarafta 200 kilometre veya 150 kilometre kuzeyinde ortak devreye çıkartan iki askeri güç 200 kilometre güneyde birbirlerine saldırıyorlar ve bu böyle devam ediyor yani hakikaten baktığımız zaman bu, bu gerçek, gerçekliğin de artık bütünüyle kendinden menkul bir hale gelmesi diğer taraftan İsrail biliyorsunuz bir roket saldırısı yaptı <gülüyor> Suriye'de Filistin İslami Cihat örgütüne yönelik bu Filistin İslami Cihat Örgütü Hamas'tan daha küçük bir Lübnanlı e, örgüttür. Daha radikal İslamcıdır ve e, Şam'a e, merkezi e, güçleri veya yönetimi Şam'dadır. E, i̇ki iki, iki e, militanın öldüğü ilan edildi. E, diğer taraftan e, Suriye güçleriyle Rus e, uçakları e, İdlib'in güneyinde, güneydoğusunda e, 2-3 e, köyü e, ele geçirdiler. Buna karşılık e, Türkiye destekli e, Suriye Özgürlük Ordusu güçleri bu El Nayrab'ı geri almaya çalıştı. İşte zaten burada bombalamalar olduğu tahmin ediliyor. Suriye ve Rus uçaklarının e, özellikle Kansafra'da e, Türk birliklerine saldırması ne kadar zayiat verildiği konusunda da bir bilgi yok doğrusunu söylemek Evet, Biz de bunu programdan sonra biraz Ömer Bey ile konuşmuştuk. Conflict News diye bir sosyal medya hesabı dört e, Türk askerinin öldürüldüğünden söz ediyordu ama hiç basında görmeyince biz de e, şey yapamadık yani, acaba söylesek mi söylemesek evet, mi diye böyle bir iddia de, vardı. Yani, ama bu, Tam da senin dediğin gibi Ahmet yani artık nasıl bu haber, haberi verme konusunda bile tereddüte düşüyor insan tabi. Evet. Gerçeklik dışı olduğu için yani doğrulanamadığı için daha doğrusu. Evet doğrulanamıyor. Yani hem doğrulanamıyor hem diğer taraftan doğrulansa da yani bu iki haber doğrulansa da artık e, bu nasıl bir doğru diye bir evet, sefer yorumlamamız evet. gerekecek. Yani bu hakikaten e, bambaşka bir, e, bir dünyadayız ve burada tabi Türkiye'nin e, giderek daha fazla etrafın batığa battığı ve bir tür vesayet savaşlarında artık kendisinin piyon haline geldiği bir duruma geliyoruz. Vesayet savaşlarında Türkiye kendisi bir vasi güç olarak başkalarını kullanıyor zannediyordu Türkiye politikası. Fakat şimdi artık kendisinin bir piyon haline döndüğünü görebiliyoruz. Libya'da ne olduğu meçhul Sadece e, Suriye'den e, Libya'ya e, 2-3 günde bir 200 Suriyeli e, cihatçı veya direnişçinin transfer edildiği bilgisi var. E, bu aynı zamanda hem Türkiye'ye bu e, direnişçilerin e, Türkiye'ye gelmesini engellemek için Türkiye'nin bulduğu bir yol olabilir diğer taraftan da İdlib'in boşalmasını da sağlıyor direnişçiler tarafından boşaltılmasını sağlıyor ve İdlib'de gelen bilgilere göre çok daha fazla artık kadın çocuk savaşçı olmayan yerli halk kaçan ve Türkiye sınırına yığılan nüfus yani evvelden Suriye'de 2000 civarında Pardon İdlib'te de Libya'da 2000 civarında Suriye kökenli savaşçı olduğu söyleniyordu bu sayının son bir hafta 10 gün içinde bir misline art1 misli artmış olması dan ihtimalinden söz ediliyor ama bütün bunlar da tabi e, hep e, dolaylı e, bilgiler yer, bazıları e, bu bölgelerde bulunan gözlemcilerden e, aktarılan bilgiler ama, ama yani de... Şey, e, şey de pardon sözünü kestim ama e, yani Birleşmiş Milletler e, İnsani Koordinatör Yardımcısı Mark Katz da bu bölgede gerçek bir kan gölü gerçek bir sivil katliam göreceğiz maalesef demiş 3 milyondan fazla sivil İdlib'de savaş bölgesinde mahsur ve çatışmalar onları giderek daha küçük bir alana Türkiye sınırına yakın zorluyor. 1 milyondan fazla kişi çadırlarda ve geçici barınaklarda son derece tehlikeli bir şekilde çok yaklaştı demiş. Gerçek bir kan gölü sivil katliam görebileceğiz de, göreceğiz galiba demiş. Esad rejimi için orada yaşayan herkes terör destekçisi bu arada. Oradaki sivil evet. muhaliflerin elinde olduğu ve insanlar gönüllü olarak tümü içerisinde gönlü olarak gittikleri için. E, 3 milyon e, 3 milyon nüfusun kalmadığı iddia ediliyor. Evet. Zaten nüfusun bir kısmının e, zaten İdlib'i terk ettiği söyleniyor. Daha az. İdlib'de 750 bin kişi kalmış durumda deniyor zaten. Evet, yani, evet. Feci yani ee, aslında. E, fakat yani bu nasıl bir savaştır? Yani Türkiye savaşa girmiş durumda. <gülüyor> karşılıklı ateş atışılıyor. Sadece Suriye güçlerine veyahut Cihat şeylere, Suriye güçlerine değil, Rus savaş uçaklarının ateş açtığı Türk Silahlı Kuvvetleri Birlikleri var. Ve belki de bazı askerler Rus uçaklarından açılan ateş sonucu evet. vefat ediyorlar. Rus askeri üssü Miemim'den sürekli uçak kalkıyor ve bunlar İdlib'de. Güneybatı, İdvin Güneybatısını, pardon Güneydoğusunu bombalıyorlar. Günde birçok uçak kalkıyor bu havalandan. Ve diğer taraftan nasıl bir dünya ise, işte Türkiye biliyorsunuz 5 Mart'ta belki Merkel, Macron, Putin ve şahsım görüşme yapacaklar. Evet. No comment. Ee, no comment. Burada isterseniz bir cümleyle bitirelim. Ee, zamanımız doldu. Nevada'da e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat Parti aday ön seçiminin üçüncü ayağı Nevada'da yapıldı ve Bernie Sanders e, açık ara birinci geldi. Geçen bundan dört sene önce yapılan Demokrat ve parti Seçim yarışında Nevada'da Hillary Clinton'ın Öne geçtiği tescil edilmişti Şimdi tam tersi bir gelişme var Tabi burada Bernie Sanders'ın önde olmasında Sağ veya Merkez sol veya Bernie Sanders'ın sağındaki ılımlı Adayların kendi aralarında Çok ciddi çekişiyor olmaları da Önemli yani üç aday arasında Parçalanmış durumda Demokrat Parti'nin sağ e, kanat seçmeni. E, Bernie Sanders'ın e, durumu e, önümüzdeki bir hafta içinde belli olacak. Şimdi Gü Güney Carolina seçimleri var ama esas e, durum e, 3 Mart'ta 14 eyalette birden e, Demokrat Parti aday seçimi yapılacak ve e, bu 14 eyaletteki seçim sonuçu da tabii e, hemen hemen Demokrat Parti'nin hangi aday etrafında seçmenlerinin hangi aday etrafında toplanacağını gösterecek. Bloomberg inanılmaz bir para döküyor. 360 milyon dolar harcadığı söyleniyor bu seçim kampanyasında. Ve şu anda bu ilk 3 eyaletteki seçimlerde boy göstermedi. Ama daha sonra bu 14 eyaletin yapılacağı 3 Mart'ta ortaya çıkacağı söyleniyor ama e, yaptığı birkaç e, görüşme, birkaç e, televizyon tartışmasındaki performansı 160 milyon değil, 1 milyar dolar daha harcasa pek bu açığı kapatamayacak düşüklükte gözüktü. Allah'tan, evet. <gülüyor> Allah'tan, evet. Para her zaman insana kapasitesi, konuşma kapasitesi de veremiyor çok şükür. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Ahmet İnselli Ufuk Turu Açık Kast Açık Bilin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 Platon ve Aristoteles üzerine yaptığımız Felsefe Portreleri serisinin ardından ben e, Ruhun Yolculuğu diye bir program yapacağız diye duyurmuştum Twitter hesabından. E, Platon ve Aristoteles'teki ruh kavramlarından yola çıkarak bugünün zihindeden problemine e, uzanan e, bir e, program bu programı erteledik, ileride yapacağız yine mutlaka elbette. Fakat bugün Galile davasını ele almak daha doğru olacak diye düşündüm. İki sebebi var. Bir tanesi 3 gün önce 22 Şubat'ta Galile'nin çok tartışma yaratan iki büyük dünya sistemi hakkında Diyalog isimli kitabının yayınlanışının 388.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 çünkü bir anlamda Galileo davası e, bilimin e, ya da daha genel bir şekilde söyleyecek olursak gerçeğin, e, bilimsel gerçeğin siyasi erkle ve onun günümündeki yargıyla e, sınavı. E, o zaman e, yani 1633'te neler olmuş? Bugün biz 2020'de baktığımızda, 388 sene sonra geriye baktığımızda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 Ortaya konulan gerçeğin siyasi erk ve onun bidemindeki yargıyla sınavını görmek mümkün. Ee, bugün e, ben e, yarın bu tür şeyleri nasıl gözükeceğini anlamak için e, bugünden bazı şeylerin dün olmuş e, ya da dün derken e, mecazi bir anlamda kullanıyorum. Geçmişte olmuş bir takım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 e, hakkında bir şeyler öğrenmem e, galiba lise yıllarındaydım Ankara'dayken e, Ankara Sanat Tiyatrosunda e, Galile Galile'nin hayatı diye bir oyun e, sahneye konmuştu ve Galile'i de galiba Rutkay Aziz oynuyordu diye hatırlıyorum öyle hakkında kalmış. Bu Brecht'in 1938'de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 ee, bu e, geocentrik dünya merkezli modelin doğru olduğu nu destekleye düşünebilecek bir takım pasajlar var böyle yorumları. Fakat bunları başka türlü yorumlamak mümkün çünkü e, bu tür kutsal kitaplar bildiğimiz gibi çoğu zaman mecaz üzerinden e, metaforlarla herkesin anlayabileceği e, örneklerle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 yazıp yayınlamaya e, ikna ediyor. E, i̇şte gök cisimlerinin ya da göksel kürelerin e, devirleri üzerine başlığıyla bir kitap 1543'te sonunda yayınlanıyor. Fakat e, Kopernik ölüm döşeğinde e, son günleri işte kitabın yayınlandığını görebiliyor ama e, açıp içine okuyabilecek takati kalmamış durumda. E, dolayısıyla Kopernik'in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 küçük bölümünü bugün e, okuyabiliyoruz. Kalanı maalesef yok. E, bu da e, Galilei davasının ne kadar önemli olduğunu Avrupa çapında gösteriyor. E, çok uzatmayayım. Sonuç itibariyle Galilei bu davada e, 1633 senesinde e, kilisenin iddiasını kabul ediyor. Diyor ki tamam aslında dünya merkezli sistem doğru.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 e, yerleştirmiş olan siyasi erktir diye düşünüyorum. Böylece e, Galilei davasını bugüne e, bağlamış olayım. Evet. Evet. Süreyi de bitirmiş olduk zaten. Peki. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ee, gelecek hafta ve onu izleyen hafta e, Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir aksilik olması iki özel programlar karşınızda olacağız. Tamam, görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın. Peki, hoşça kalın. Açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Taner'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.